Elhamdülillahi vahde ve salatu ve ala men la nebiye ba'de. Kardeşler Allah subhanahu ve teala Meryem suresinde İbrahim aleyhisselam kıssasını bitirirken ve cealna lehum lisane sıdqin aliyya. biz İbrahim'den sonra İbrahim için devamlı övüldüğü bir lisan bıraktık diyor. İbrahim aleyhisselam ile ilgili önümüzdeki haftalarda oldukça farklı bir hutbe vereceğim. Bugün dikkatinizi çekmek istediğim nokta başka kardeşler. İbrahim aleyhisselam yaşarken tek başına bir ümmetti. Öveni yoktu belki de. Seveni belki de hiç yoktu. İbrahim aleyhisselam kavmi tarafından ateşe atılacak kadar kendisinden nefret edilen birisiydi. Kadınlar İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine odun satın alabilmek için örgü örüyor, onu satıyorlar. O parayla odun alıp İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine odun hazırlıyorlardı. Kendisi bu kadar nefret edilen birisiydi kendi kavmi içinde. Kardeşler dünyada yaşarken birilerinin sizi sevmesi, birilerinin sizi övmesi, birilerinin sizi yücelere çıkarması hiç önemli değildir. Ve hakeza dünyada yaşarken birilerinin sizi yermesi, birilerinin sizden nefret etmesi, birilerinin sizden kötü bir şekilde bahsetmesi yaşantınızda önemli değildir. Çünkü siz yaşarken sizden beklentileri olanlar sizi övebilir, size karşı nefislerinde kin, haset bulunanlar sizi yerebilir. Siz yaşarken birilerinin sizi övmesi bir önemli bir gösterge değildir. Siz yaşarken birilerinin sizi yermesi, Hiçbir anlamı olan bir gösterge değildir. Önemli olan öldükten sonra nasıl anılacağındır. Önemli olan sen öldükten sonra hakkında hayırla bahseden bir zümrenin olup olmayacağıdır. Firavun güçlüydü kardeşler. Eminim Firavun'un dünya kadar yalakası vardı. Haman günde defalarca Firavun'u yüceltmekteydi. Eminim Firavun'un medyası vardı. Bu medyada Firavun yerli göklere çıkarılmaktaydı belki de. Firavun gibi bir hanedanlığın sahibine kötü söz söylemek mümkün mü? Ama siz hiç duydunuz mu bugüne kadar ya geçmişte Firavun yaşamış Allah ondan razı olsun çok yağdamış diye duymadınız değil mi? Hakeza bu cehil övgüyle bahseden bir Allah'ın kulu var mı yoktur? İbrahim Aleyhisselam'a bakın her namazımızda ona salat ve selam etmekteyiz. Her namazımızda ondan övgüyle bahsetmekteyiz. Her sözümüzde milleti İbrahim, Allah'ın dinini İbrahim Aleyhisselam'a nispet etmekteyiz. Her hutbemizde babamız, atamız İbrahim demekteyiz. Bir kavim onun sağlığında ondan nefret edip ondan kötü bahsederken, Vefadından sonra kıyamet gününe kadar milyonlarca milyarlarca insan ondan hayırla ya onu hayırla iade etmiştir. Bugün insanlar kendileri hayırla yad edilsin diye bazı adımlar atabilirler. Mesela bu son günlerde olduğu gibi birilerinden nemalanabilmek için Müslümanlara hedef gösterebilirler. Birilerinden fayda elde etmek için... Efendilerine... Kölelik ve yalakalık yapabilirler. Tıpkı Ebu Rikal gibi. Ebu Rikal, Vefat ettiği öldüğü günden beri... ihanetin sembolü olmuştur. Ebu Rikal... Mekkelilerle dost olmalarına rağmen... Mekkelilerin düşmanlarına... Yardım etmiştir. Ebu Rikal... Taiflilerin, Mekkelilerle dostluk anlaşması olmasına rağmen Kabe'nin, Mekke'nin sakinlerini efendisine güçlü olduğu için hedef göstermiş, ona yol göstermiştir. Ondan sonra hep kötü bir şekilde anılmıştır kardeşler. Ebu Rigal'in bu yaptığı yeme kar kalmamıştır. Ebu Rigal bunu yaptıktan sonra Tarih boyunca hiç kimse Allah razı olsun ya ne kadar iyi bir adamdı. Yardım ederdi, güçlünün yanında yaralanırdı falan dememiştir. Hatta mezarının yanından geçerken adet olmuştur Ebû Riqâl'in mezarına taş atmak. Araplar cahiliyede şiirler yazmıştır. Ne zaman ki bu kabrin yanından geçsek onun kabrine bir taş atarız diye. İşte bugün de Müslümanları efendilerine... ...hedef gösterenler. Kendi pisliklerini örtmek için. Kendi ahlaksızlıklarını örtmek için. Kendi edepsizliklerini örtmek için. Kendi sahtekarlıklarını örtmek için. Müslümanları... ...kötülükle anıp... ...gündem etmeye çalışanlar... ...yarın Ebu Rigal gibi... ...taşlanarak... ...hakkında lanet okunan kimseler olacaklardır. Ben buradan... Böyle kimselere de bir an önce tövbe etmelerini nasihat ederim. Gerek içimizde, gerek dışımızda, gerek bizimle beraber olan, gerek bize karşı açıkça düşmanlığını ilan eden Ebu galler öldükten sonra lanetle anılacaktır. Hiç kimse onlara hayır duasında bulunmayacaktır. Hiç kimse onlar hakkında güzel bir kelam etmeyecektir. Belki bugün söylediğiniz 3-5 söz belki bugün atmış olduğunuz 3-5 adım sizi insanların katında yüceltebilir. Belki bugün efendilerinize yalakalık yapma adına Müslümanlara hedef göstermeniz sizin dünya menfaatinizi biraz daha artırabilir. Ama siz öldükten sonra nisan-ı sıdkın olarak değil lanetle alacaksınız. Mezarınızdan geçerken insanlar kabrinize tükürecek. Mezarınızın yanından geçerken Müslümanlar lanetullah aleyh diyecek. Mezarınızın yanından geçerken Müslümanların zihninde sadece ama sadece sizin ihanetiniz, sizin yalanınız, sizin İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığınız akla gelecektir. Bu bir. İki, Ebu Rigal'i gördüğünüz zaman arkasında mutlaka Ebre'yi arayın demiş İslam alimleri. Nerede bir ihanet varsa, nerede bir casusluk varsa, nerede Müslümanları yerle bir etmeye yönelik bir çalışma varsa, bu çalışmanın önündeki kişiler Ebu Rigal'dir. Arkalarında da onların efendileri vardır. Arkalarında da onları maşa gibi kullanan güç sahipleri vardır. Zaten Ebu Rigaliler bu ihaneti bu casusluğu bu karaktersizliği bu şahsiyetsizliği efendilerine yaranmak için yapmaktadırlar. Bundan dolayı Müslümanlar nerede Müslümanların aleyhine hareket eden birilerini görürse arkasında mutlaka hizmet ettikleri bir güç olduğunu bilin kardeşler. Müslümanlar hakkında konuşanlar İslam'a hizmet eden kimseler değildir. Müslümanları küçük düşürenler, onları tahkir edenler, İslam'a ve Müslümanlara hizmet eden kimseler değildir. Onlar bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek Allah'ın düşmanlarına hizmet etmektedirler. Allah subhane ve ayaklarımızı sabit kılsın kardeşlerim. Allah subhane ve teala bu din uğrunda ona itaat uğrunda, ona ibadet uğrunda kalplerimizi sağlam kılsın kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Namaz saf tutalım inşallah.